29. mektup 29. mektup dokuz kısımdır. Bu kısım birinci kısımdır, dokuz müddedir. Bismillahirrahmanirrahim Ve emin şeyin illa yusebbühü bihamdi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hiçbir şey yoktur ki onun sun bile tesbih etmesin. Aziz Sıddık kardeşim ve Hizmet-i Kur'an'ı yede pek ciddi bir arkadaşım. Bu defaki mektubunda vaktim ve halim müsaade etmediği mühim bir meseleye dair cevap istiyorsun. Kardeşim, bu sene elhamdülillah risaleleri yazanlar pek çoğalmış. ikinci tahsih bana geliyor. Sabahtan akşama kadar süratli bir tarzda meşgul oluyorum. Çok mühim işlerimde geri kalıyor. Ve bu vazifeyi daha azim görüyorum. Hususan Şaban ve Ramazan'da akıldan ziyade kalp hissederdir. Ruh hareket eder. Şu meseleyi azimeyi başka vakte talik edip Ne vakit Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden kalbe hat gelse tediricen size yazılır. Şimdilik üç nütleyi beyan edeceğim. Haşiye bil ahare dokuz nütleyi tamamlanmıştır. Birinci nütle, Kur'an-ı Hakîm'in esrarı bilinmiyor, müfessirler hakikatını anlamamışlar diye beyan olunan fikrin iki yüzü var. Ve onu diyen iki taifedir. Birincisi, Ehl-i Hak ve Ehl-i Derler ki, Kur'an bitmez ve tükenmez bir hazinedir. Her asır nusus ve muhkematını teslim ve kabul ile beraber tetimmat kabininden, hakaiki hafiyyesinden daha hissesini alır. Başkasının gizlip almış hissesine ilişmez. Evet zaman geçtikçe kuran Hakim'in daha ziyade hakaiki inkişaf eder demektir. Yoksa haşa ve kella, selef-i salihinin beyan ettikleri hakaiki, zahiriye-i şüphe getirmek değil. Çünkü onlara iman lazımdır. Onlar nasdır, kat'idir, esastırlar, temeldirler. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ لِبِينٌ Bu Kur'an'ın misanı hapaçık bir Arapçadır. Fermanıyla manası vazif olduğunu bildirir. Baştan başa kitab ilahi o manalar üzerine döner, takviye eder, bedahat derecesine getirir. O mensus manaları kabul etmemekten haşa sünne haşa Cenab-ı Hakk'ı tekzir, ...ve Hazret-i Risalet'in tahmini tezlif etmek çıkar. Demek maani nânsulsa, müteselsilen menba-ı risaletten alınmıştır. Hatta İbn-i i Taberi, bütün maani Kur'an'ı muan'an senetle müteselsilen menba-ı risalete isan etmiş... ...ve o tarzda mühim ve büyük tefsirini yazmış. İkinci taife, ya aklısız bir dosttur, kaş yapayım derken göz çıkarıyor... Veya şeytan akıllı bir düşmandır ki ahkam-ı İslamiye ve hakaik-i imaniyeye karşı gelmek istiyor. Kur'an-ı senin tabirinle birer Polak Kalesi hükmünde olan surlu surelerin içinde yol bulmak istiyor. Böyleler haşa hakaik-i imaniye ve Kur'aniye'ye şüphe iras etmek için bu nevi sözleri inşa ediyorlar. İkinci müdde. Cenab-ı Hak Kur'an'da çok şeylere kasem etmiş. Kasamatı Kur'an'ı yede çok büyük nükteler var, çok sırlar var. Mesela, O şemti ve Duhaha yemin olsun güneşe ve aydınlığına da kasem 11. sözdeki muhteşem temsilin esasını işaret eder. Kainatı bir saray ve bir şehir suretinde gösterir. Hem Yasin ve Kur'an'ın hakim, Yasin, ikmet dolu Kur'an'a yemin olsun kasemle, ya e cazatı Kur'an'ın yemin kutsiyetini. ...ve ona kasem edilecek bir derece-i olduğunu iftar eder. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا Kayan yıldız'a yemin olsun. فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَاِنَّهُ لَكَسَمٌ لَوْتَعَلَمُونَ عَزِيمٌ Yemin ederim yıldızların mevkilerine. Bu bir yemin ki bilseniz ne büyüktür kasem, yıldızların sukutuyla vahmi şüphe-i etmemek için cin ve şeytanların gaybi haberlerden kesilmelerine alamet olduğuna işaret etmekle beraber yıldızları dehşetli azametleriyle ve kemal-i intizamla yerlerine yerleştirmek ve seyyaratları hayret enگیز bir suretle döndürmekteki azameti kudret ve kemal-i hizmeti o kasemle ihbar ediyor. Belmersalat ve zariyat yemin olsun rüzgara yemin olsun gönderilen meleklerdeki kasemde havanın temel bucağı ve tasrifatı içinde mühim hikmetleri ihtar etmek için rüzgarlara memur melaikelere kasemle nazarı dikkati diyor ki tesadüfi zamla unsurlar çok nazik hikmetleri ve ehemmiyetli vazifeleri görüyorlar ve herkese her bir mevkiin ayrı ayrı nüktesi ve faydası vardır. Vakit müsait olmadığı için yalnız icmalen ve zeytun. yemin olsun incine ve zeytine kasemindeki çok müddelerinden bir müddeye işaret edeceğiz. Şöyle ki, Cenab-ı Hak tin ve zeytinle, kasem vasıtasıyla azamet-i kudretini ve kemal-i rahmetini ve büyük nimetlerini ihdar ederek, esfel Safi'nin tarafına giden insanın yüzünü o taraftan çevirip şükür ve fikir ve iman ve amel-i salih ile ta âlâ-i illiyyine kadar terakkiyat olabilmesine işaret ediyor. nimetler içinde tin ve zeytinin taksisinin sebebi, o iki meyvenin çok mübarek ve nafil olması ve hırkatlerinde de medar dikkat ve nimet çok şeyler bulunmasıdır. Çünkü hayat-ı ve ticariye ve tenviriye ve gıday-ı için zeytin en büyük bir esas teşkil ettiği gibi, incirin hırkatı zerre gibi bir çekirdekte koca incir ağacının cihazatını saklayıp der etmek gibi bir harika, müziği kudreti gösterdiği gibi taamında menfaatinde ve ekser meyveleri muhalif olarak devamında ve daha sair menatiindeki nimet-i ilahiyeyi kasemle hatıra getiriyor. Buna mukabil insanı iman ve amel-i salih'e çıkarmak ve eseri saafiline düşürmemek için bir ders veriyor. Üçüncülükte surelerin başlarındaki huruf-u mukatta'a ilahi bir şifredir. Has addine Onlarla bazı işareti gaybiyye veriyor. O şifrenin miftahı o abd-i hastadır. Hem onun veresesindedir. kuran Hakim madem her zaman ve her taifeye hitap ediyor. Her asrın, her tabakasının hissesini cami, çok mükellevî vücutları manaları olabilir. Selefi Salihin ise en halis parça onlarındır ki beyan etmişler. Ehli velayet ve tahkik, seyr-i sülük-i ruhaniyeye ait... ...çok muamelat-i gaybiyy işaratını onlarda vurmuşlar. i̇şarat ı tefsirinde, El-Bakara suresinin başında, ...ircaz-ı belagat noktasında bir nebze onlardan bahsetmişiz. Müracaat edesin. Dördüncülükte, Kur'an-ı Hakim'in hakiki percümesi kabil olmadığını 25. söz ispat etmiştir. Hem yani manevi ircazındaki ulviyeti üslup ise tercümeye gelmez. Manevi ircazında olan Ulviyyat-i Üslup cihetinden gelen zevk ve hakikatı beyan ve ifham etmek pekmiştir. Fakat yolu göstermek için bir iki cihete işaret edeceğiz. Şöyle ki, Kur'an-ı Mocuzul Beyan وَمِنْ آيَاتِهِ حَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ وَحْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ Göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da onun ayetlerindendir. و سماوات مقلیاتون <يَمِنِّي> Gökler O'nun kudret elinde görülmüştür. گریم شده. یافلوکوم، تیبطون، مهاتکوم، خالقان می‌باد خالق، فی ظلمات انفال. و سیزی، آننelerinizین کرند، اُد، یک چراغی در یک چراغی در یک چراغی در یک چراغی در یک چراغی در یک چراغی در یک zerre kadar bir şey bile ondan uzak kalamaz. يَحُولُ بَيْنَا ve وَكَلْبِ Allah kişi ile kalbi arasına girer. يُولِجُ ve النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَةِ النَّهَارِ وَهُوَ عَلِيٌّ بِذَاةِ السُّدُورِ O geceyi gündüze, gündüzü de geceye getirir. Gönüllerde saklı olanı hakkıya bilen de odur. Gibi ayetlerle o derece harika bir ulviyet-i üslub ve ircaskârâne bir cenniyet içinde kallakiyetin tekikatını hayala tasvir ediyor, göstermiyor ki, sani alem olan şu kainatın ustası, iş başında olarak şems ve kameri hangi çekiçle yerlerine çakıyorsa aynı çekiçle, aynı anda zerreleri yerlerine, mesela zihayatların göz bebeklerinde yerleştiriyor. Semavatı hangi ölçüyle, hangi manevi aletle tertip edip açıyorsa, aynı anda, aynı tertiple, gözün perdelerini açar, yapar, tanzim eder, gelmeştirir. Hem Saniyü Zülcelal, manevi kudretin hangi manevi çekiciyi yıldızları göklere çakıyorsa, aynı o manevi çekişle, beşerin simasındaki hassiz alamet harika farika noktalarını ve zahiri ve batini duygularını yerlerine nakşediyor diye ifade eder. Demek o Saniyü Celal, iş başında işlerini hem göze hem kulağa göstermek için, Ayet ı, ı ile bir çekici zerdeye vuruyor, aynı ayetin diğer kelimesiyle o çekici şemse vuruyor. Merkezine çakar gibi ulvi üslupla, muhtaniyeti aynı ahadiyet içinde ve nihayet celali, nihayet cemali içinde ve nihayet azameti, nihayet kafa içinde ve nihayet mus'ati, nihayet dikkat içinde ve nihayet haşmeti, nihayet rahmet içinde. ve nihayet modiyeti, nihayet grubiyet içinde gösterir. Muhayyil telakki edilen cem ezdadın en uzak maddesini vacip derecesindeki bir suretini ifade eden, ispat edip gösterir. İşte bu tarz ifadesi ve ıslubudur ki, en harika edipleri belagatına secde ettiriyor. Hem mesela, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَكُومَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ اِذَا بَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْعَرْضِ Eğer amkin çıkıyorsun. Yine onun ayetlerindendir ki gök ve yer onun emriyle ayakta durur. Konuna o sizi bir emirle çağırdığında derhal kabirlerimizden çıkarsınız. ayetiyle şöyle bir üslubu ali ile saltanat rububiyetindeki haşmeti gösterir. Şöyle ki gökler mesenin iki mutlu kışta hükmünde ve iki muntazam ordu merkezi suretinde tek bir emirle veya buru gibi bir işaretle, o iki kuşla da fena ve adem perdesinde yatan mevcudat, o emre kemal-i süratle ve itaatle ve deyip meydanı haşir ve çıkarlar. İşte haşir kıyameti ne kadar mucizane bir üslub-ı ile ifade edip, ve o davanın içinde bir delil ikna ile işaret ediyor ki, bilim müşahede, nasıl ki zeminin cevfinde saklanmış ve ölmüş hükmündeki tohumlar, ve cevri semada, ademde ve küre-i havaiye dağılmış, saklanmış katreler, nasıl kemal-i intizam ve süratle haşrolup, her baharda meydana tecrübe ve imtihana çıkıyorlar. Zeminde hububat, semada katara her vakit bir mahşer mu'nun suretini alırlar. Öyle de, haş-ı ekber dahi öyle kolay zuhur eder. Madem bunu görüyorsunuz, onu dahi inkar edemezsiniz. Ve hakeza, şu ayetlere sair ayattaki derece-i belagatı edebilirsiniz. Acaba şu tarzdaki ayetin hakiki tercümesi mümkün müdür? Elbette değildir. Olsa olsa yetusadîr bir i icmâli veya ayetin her cümlesi için 5-6 satır tefsir yazmak lazım gelir. Beşinci nükte mesela elhamdülillah bir cümleyi Kur'an'ı nedir? Bunun en kısa manası ilm ...ve beyan taidelerinin... ...iktiza ettiği şudur... ...küllü ferdin min etradil hamd... ...min eyy hamidin sabere... ...ve ala eyy muhmudin vaka'a... ...minen ezel... ...ilen ebed... ...khassun ve mustahikun... ...lizzatil vacibil vucud... ...el musemma billah... ...yani ne kadar hamd ve medih varsa... ...kimden gelse, kime karşı ver olsa... ...ezelden ebede kadar... ...hastır ve layıktır... o zat-ı vacib bir vücudaki Allah denilir. İşte ne kadar hamd varsa el-i çıkıyor. Her kimden gelse kaydı ise hamd maslar olup faili terk edildiğinden böyle makamda umumiyeti ifade eder. Hem mef'ulun terkinde yine makam-ı hitabide külliyet ve umumiyeti ifade ettiği için her kime karşı olsa kaydını ifade ediyor. Ezelden ebede kadar kaydı ise fiili cümlesinden ismi cümlesine intikal kaidesi sebat ve devama delalet ettiği için o manayı ifade ediyor. Has ve müstahak manasını lillah'taki nam-ı cer ifade ediyor. Çünkü olan ihtisas ve istihlak içindir. Zat-ı vacibül vücut kaydı ise vücud-ı vücut, uluhiyetin lazıma zarurisi ve Zat-ı Zülcelal'e karşı bir ünvan-ı mülahaza olduğundan Lafzullah sâir esma ve sıfata camiyeti ve ism azam olduğu itibariyle delalet-i iltizamiye ile delalet ettiği gibi dâkib vücut ünvanına dahi o delalet-i iltizamiye ile delalet ediyor. İşte Elhamdülillah cümlesinin en kısa ve ulema-i arabiyece müttefakın aleyh bir manay zahirisi şöyle olursa başka bir nisana o ircaz ve kuvvetle nasıl tercüme edilebilir? Hem elsine-i âlem içinde lisan-u nahbi, Arabi'den başka bir tek lisan var, o da hiçbir vakit Arap lisanının camiyetine yetişemez. Acaba o cami ve ircazdarane olan lisan-u nahbi ile mucizekarane bir surette ve her ciheti birden bilir, irade eder, bir ilm-i muhit içinde zuhur eden kelimat-i Kur'an'iye, sair elsine-i ve tasrihiyye vasıtasıyla zihni ciz'i şuuru kısa, fikrim-i şebeş, kalbi karanlıkla bazı insanların kelimat-ı tercümiyesi nasıl o mukaddes kelimat yerini tutabilir? Hatta diyebilirim ve belki ispat edebilirim ki her bir harf Kur'an bir hakaik hazinesi hükmüne geçer. Bazen bir tek harf bir sayfa kadar hakikatları ders verir. Altıncülükte Bu manayeten bir için kendi başımdan geçmiş nurlu bir hali ve hakikatli bir hayali söylüyorum şöyle ki bir vakit İyyake na'budu ve iyyake Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım isteriz. De ki, "Munu mütekellim-i düşündüm ve mütekellim-i vahde sırvasından nabudu sırvasına intikalin sebebini kalbim aradı. Birden namazdaki cemaatin fazileti ve sırrı o Nundan intikaf etti. Gördüm ki namaz kıldığım o beyaz camiindeki cemaatla ihtilafım" Ve her biri benim bir nevi şefaatçim hükmüne ve kıraatımda izhar ettiğin hükümlere ve davalara birer şahit ve birer müeyyid gördüm. Nakıs ubudiyetimi o cemaatın büyük ve kesretli ibadatı içinde dergah-ı ilahiyeye takdime cesaret geldi. Birden bir perde daha inkişaf etti. Yani İstanbul'un bütün mescitleri iktisal peydah etti. O şehir, o Bayezid Camii hükmüne geçti. Birden onların dualarına ve tasdiklerine manen bir nevi mashariyet hissettim. Onda dahi, Ruh-i Zemin Mescidinde, kabe etrafında daireli i hesaplar içinde kendimi gördüm. Elhamdülillahirabbilalemin dedim. Benim bu kadar şafaatçılarım var. Benim namazda söylediğim her bir sözü aynen söylüyorlar, tasdik ediyorlar. Madem hayalen bu perde açıldı... Kabe-i Mükerreme mirab geçti. Ben bu fırsattan istifade ederek o safları işhad edip tahillatta getirdiğim ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en le Muhammeden Resulullah olan imanın tercümanını mübarek Hacer-ül Esved'e tevdi edip emanet bırakıyorum derken birden bir vaziyet daha açıldı. Gördüm ki dahil olduğum cemaat üç daireye ayrıldı. Birinci daire ruh müminler ve muvahhidindeki cemaat-i ikinci daire. Baktım, umum mevcudak, bir salat-i kübrada, bir tesbihat-i uzmada, her taife kendine mahsus salavat ve tesbihatla meşgul bir cemaat içindeyim. Ve eşya tabir edilen hidamat meşgule onların ubudiyetlerinin ınlanlarıdır. O halde Allahu Ekber deyip hayretten başımı eğdim, nefsime baktım. Üçüncü bir daire içinde hayret engiz, zahiren ve keyfiyeten küçük, hakikaten ve vazifeten ve kemiyeten büyük bir küçük alemi gördüm ki, zerrâta vücudu yemden ta havasta zahiriyyeme kadar, taife taife vazife-i ubudiyetle ve şükraniye ile meşgul bir cemaat gördüm. Bu dairede kalbimdeki latife-i rabbaniyem, ''İyyâ ve iyyâ kenâstâîn'' o cemaat namına diyor, nasıl evvelki iki cemaatte de, de Lisa'nın o iki cemaat uzmayı niyet ederek demiş ki en hasil Nabud-u şu üç cemaate işaret ediyor İşte bu halette iken birden Kur'an Hakim'in tercümanı ve mübelliri olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine-i Münezzere denilen manevi minberinde şahsiyet maneviyesi haşmetiyle temessül ederek Ya eyyühen nasa obudu rabbekum Ey insanlar, Rabbinizi kulluk edin. Kitabını manen herkes gibi ben de işitip, o üç cemaatte herkes benim gibi İlyake Mabudu ile mukabele ediyor, bu hayyürettim. İza febeteşşşey'u febetebi levâzîhî Bir şey sabit olduğunda, bütün ile birlikte sabit olur. Kaidesince şöyle bir hakikat fikre göründü ki, Madem bütün alemlerin Rabbi, insanları muhatap ittihaz edip, onun mevcudatla konuşur. Ve şu Resul-i Ekrem um Aleyhissalatu Vesselam, o hitab izzeti nevi-i belki umum ziruha ve ziru'ra tebliğ ediyor. İşte bütün mazi ve müstakbel, zamanı ı hazır hükmüne geçti. Bütün nevi bir mecliste, safları muhtelif bir cemaat şeklinde olarak, o hitap o suretle onlay ediliyor. O vakit her bir ayat-ı Kur'aniye, gayet haşmetli ve yusatli bir makamdan, gayet kesretli ve muhtelif ve ehemmiyetli muhatabından, nihayetsiz azamet ve celal sahibi, mütekennim ezeliden ve makam-ı mahbubiyeti uzman sahibi tercüman-ı âlişanından aldığı bir kuvvet-i ulliyyet, cezalet ve belahat içinde. Parlak hem pek parlak bir nur-i içinde gördüm. O vakit değil umum Kur'an ya bir suret. yahut bir ayet, belki her bir kelimesi birer mucize hükmine geçti. Elhamdülillahi ala nurul imani vel kur'an dedin. O on hakikat olan hayalden nabudu u girdiğin gibi çıktın ve anladın ki, Kur'an'ın değil ayetleri, kelimeleri, belki nul-u nabudu gibi bazı harfleri dahi mühim hakikatların nurlu anahtarlarıdır. Kat ve hayal, ''O nabududan çıktıktan sonra akıl karşılarına çıktı.'' dedi. ''Ben de hisse ismerim. Sizin gibi uçamam. Ayaklarım delildir. Hüccettir. Aynı nabudu ve nestaimde mabud ve müstaan olan Halika giden yolu göstermek lazımdır ki sizinle görebileyim.'' O vakit kalbe şöyle geldi ki o müteahir aklede bak kainattaki bütün mevcubata zihayat olsun canit olsun kemal-i itaat ve intizamla vazife suretinde ubudiyetleri var. Bir kısmı şuursuz, işsiz oldukları halde gayet şuurkarane, intizamperverane ve ubudiyetkarane vazife görüyorlar. Demek bir mavuz bir halk ve bir amir mutlak vardır ki bunları ibadete set edip istihdam ediyor. Hem bak, bütün mevcudata hususan zihayet olanlara her birinin gayet kesletliği ve gayet mütenevdi ihtiyacatı var ve vücut ve vakasına lazım pek kesretli muhtelif matlukları var. En küçüğüne elleri ulaşmaz, kudretleri yetişmez. Halbuki o hassiz matlapları ummadığı yerden vakti münasitte muntazaman onların ellerine veriliyor ve bir müşahede görülüyor. İşte şu mevcudatın bu hassiz fark ve ihtiyacatı ve bu fevkalade ana ı gaybiyye ve İmdadat-ı Rahmaniyye daha gösterir ki, bir vaniyy mutlak ve kerim-i mutlak ve kadir mutlak olan bir hâni ve razıkları vardır ki, her şey ve her zihayat ondan istihane eder, medet bekliyor, manen illyakin esta'in der. O vakit akıl, amennâ ve saddaknâ dedi. Yedinci mükte, sonra o halde, ehdinas salavatan mustakim, Sıratel lezîne en'amnte aleyhim Bizi doğru yora ilet Kendilerine nimet Ve ihsanda bulunduklarının yoluna Dediğim vakit baktım ki Mazi tarafına geçip giden kafile beşer içinde Gayet nurani Parlak, Enbiya, Sıddıkin Şehada, Evliya Salihin kafilelerini gördüm ki İstikbal zulümatını dağıtıp Ebede giden yolda Bir caddeyi Kübra-i Gidiyorlar Bu kelime beni o kafile iltihak etmek için yol gösteriyor. Belki iltihak ettiriyor. Birden Fesubuhan'ın muhtedin. Zulümat-ı eden ve kemal-i selametle giden bu nurani kafile-i uzmaya etmemek ne kadar hasaret ve helaket olduğunu zerre miktar şuuru olan bilmesi lazım. Acaba bid'aları icat etmekle o kafile uzmadan incerah eden nereden nur bulabilir? hangi yoldan gidebilir? Resul-i Aleyhisselatü Vesselam rehberimiz ferman etmiş ki ''Küllü bid'atın balale ve küllü balaletin finnâr Her bir bid'at balalettir ve her balalet cehennem ateşindedir. Acaba bu ferman-ı karşı ulema-i su tabirine layık bazı bedbahlar hangi maslahatı buluyorlar? Hangi fetvayı veriyorlar ki lüzumsuz, zararlı bir surette? şair-i İslamiye'nin bedihiyatına karşı geliyorlar, teddili kabir görüyorlar. Olsa olsa muhakkak bir cilde-i gelen bir intibah-ı o ulema-i su'u aldatmıştır. Mesela, nasıl ki bir hayvanın veyahut bir meyvenin derisi soyulsa muhakkak bir zarafet gösterir. Fakat az bir zamanda o zarif et ve o güzel meyve, O yabani ve paslı ve kesif ve arizi deri altında siyahlanır, taaffun eder, ölü de. Şair İslamiye'deki tabirat-ı ve ilahiyye, hayatlar ve sevaplar bir cilt, bir deri hükmündedir. Onların soyulmasıyla maanideki bir nuraniyet muvakkaten çıplak bir derece görünür. Fakat cidden cudah olmuş bir meyve gibi o mübarek manaların ruhları uçar, Zulmetli kalp ve kafalarda beşeri bırakıp gider. Nur uçar, dumanı kalır, her neyse. Sekizinci lükte. Buna iyi bir düstur hakikati beyan etmek lazım şöyle ki. Nasıl hukuku şahsiyye ve bir nevi hukukunluh sayılan hukuku umumiye namıyla iki nevi hukuk var. Öyle de. Mesail-i bir kısım mesail eşkasat taalluk eder. Bir kısım umuma, umumiyet itibariyle taalluk eder ki, onlara şair-i tabir edilir? Bu şairin umuma taalluku cihetiyle, umum onda hissederdir. Umumun rızası olmazsa, onlara ilişmek, umumun hukukuna tecavüzdür. O şairin en cücisi, sünnet kabilinden bir meselesi, en büyük bir mesele hükmünde nazarı ehemmiyettedir. Doğrudan doğruya, umum, ânem-i İslam'a taalluk ettiği gibi, asr adetten şimdiye kadar bütün a'zım İslam'ın bağlandığı, o nurani zincirleri koparmaya tahrip ve tahrif etmeye çalışanlar ve yardım edenler, düşünsünler ki ne kadar dehşetli bir hataya düşüyorlar. Ve zerre miktar onları varsa titresinler. Dokuzuncu mütte. mesail şeriat'tan bir kısmına ta'abudi denilir. Aklın muhakemesine bağlı değildir. Emre olduğu için yapılır. ...illeti emirdir. Bir kısmına makulül mana tabir edilir. Yani bir hikmet ve bir maslahatı var ki... ...o hükmün keşriğine müreccih olmuş. Fakat ve illet değil. Çünkü hakiki illet emir ve nehi ilahidir. Şairin ta'budi kısmı... ...hikmet ve maslahat onu tabir edemez. Ta'budilik ciheti tercüme ediyor... ...ona ilişilmez. Yüz bin maslahat gelse onu tabir edemez. öyle de. Şairin faydası yalnız malum ve de denilmez ve öyle bilmek hatadır. Belki o maslahatlar ise çok hikmetlerinden bir faydası olabilir. Mesela biri dese, ezanın hikmeti Müslümanları namaza çağırmaktır. Şu halde bir tüfek atmak kafidir. Halbuki o divanı bilmez ki. Günler maslahatı ezanı içinde o bir maslahattır. Tüfek sesi o maslahatı verse acaba nevi beşer ramına ...yahut o şehir ahalisi namına, hılkat-ı kainatın netice-i uzmanısı ve nev-i beşerin netice-i hılkatı olan ilah ı tevhid ve rububiyeti ilahiyeye karşı izhar-ı ubudiyete vasıta olan ezanın yerini nasıl tutacak? El hasım, cehennem lüzumsuz değil, çok işler var bütün kuvvetiyle yaşasın cehennem der. Cennet dahi ucuz değildir, mühim fiyat ister. لا يستوي اصحاب النار باصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون جهنم لك بها جننت لك بها بيده مد قرتمه